Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz şeytanın şerrinden Allah Celle Şah'ını sığırma. Şeytan en düşmanımız şeytan muhteremler. Göze görünmediği için ufakına değiliz. Gözle görülmüş çünkü. Önce şeytan nedir? Allah'ta bundan sığırmak Allah Celleşah Aleyhi Mevlam buraya bizlere Hicr 27'de Bismillahirrahmanirrahim Rahim ve halaknâhü Bil kavli Bil naris semûm buyuruyor Vel canne Canlı da Can Ebu cin demek Cinlerin babası Adam Aleyhisselam Ebu insan İnsan babası, ilk insan yani. Can da ilk yaralan cindilerin başı o. Oda o zaman Azazil diye adı, Azazil de. Sonra İbû Şeytan oldu. Halak o cinde yarattık, min kablu daha evvel, Ademden önce yaratıldı. Adam babamız yokken, dünyada hayvan, bitki yokken, yaratıldı. Peki neden yaratıldı? Yaratılan madde ne? Min naris semum da Naris semum. Semum, aşırı ısı yel anlamına geliyor. Nar, ateş ısı demektir. Arapça, nar deniyor, Nar. Sonra geçer, nar cehennem diye geçer Kore Kerem'den. Ateş anlamına geliyor. Aslında Ateşle farşam ateş, farşam. Türkçesi oddur, od. Şimdi ateş deyince aklımıza genelde yanan bir madde gelir. Yani odun yanıyor, kömür yanıyor, alev kor, aklımıza gelir. Aslında ateş ısı demesi, ısı. Enerji anlamı ateş gelir. Mesela hasta kişi ateşim var der. Ateş yanıyorum der. Ateşim var der. Demek ki ateş bir kor alev değil, ısı anlamına geliyor. İşte cinlerin başı olan ki sağdaki ilüs olan Ebu Can'da Yaratıldığı nar-ı semum. Semum yel. Aşırı ısrılı bir yel. Onda yaratıldı. Yine Mevlam buraya bizlere. Rahman 15'te. Ve halakal canne bim marici minnar. Mevlam o canlı öbürcünü yarattı. Bim minnar. <gülüyor> burada buraya. Da ateşkene ateşin halisine yaradılırsa ateş yaradıldı. Giblis. Neden böyle atlayacağım o O zaman dünya kızgın bir kör gibi dünya, gaz kötesi bir dünya zamanda kızgındı. Çünkü dünyada ot da bitmezdi, hayvan da yaşayamazdı. Nasıl yaşayamazdı? Ancak Rabbimiz dediği varlığı yaşam koşundaki uygun yaratır, orada yaşar. Mesela balıklar suda yaratılır, suya doğar, mürtan çıkar, suya yaşar böyle. Karada yaşayamaz ama. İşte o dönemde henüz daha dünya kızın korurken. Kızın gaz kötüsü dünya Rabbim o zaman cinler yarattı dünyaya. Onunla o koşul yaşayabilir Bu Ebu Cin denen yani sonraki adı olacak. Dünyada yaratıldı. Tekvallı o anda dünyada. Tabi imtihan yok. İslam yok kendisinin. Kendi ibadete verdi Mevlamıza. İbazı kendisine. Devamlı zikrullah. Devamlı Allah'ın huzurunda. Huzurda. Devamlı namaz. Hiç dünyada seccih bir kalmış dünyada. Dünyanın her tarafında seccih etmiş. O zaman tabi dünya kutup diye bir şey yok o zamanlar. Yani buz o çok da. Hatta evet, aynısı da dünyanın. Cinler havası yaşayabilirler. Uzaya çıkar cinler. Deniz dalarlar deniz yaşayabilirler. Cinler. Ondan yer aldığı madde de yani sıcak gazlar yani atom yaratıldığı için havada yaratıldığı için Hareketleri çok hızlı hareketleri. Bir an dünya dolaşıyorlar. Hareketleri hızlıdır. Bir de çabuk öfkele kızarlar cinler. Çabuk kızar öfkeleler cinler. <gülüyor> Bu Ebu Cinneler, şeytan dünyada ibadet kendine verdi. Onun tadını aldı. Durmadan dünyayı geziyor. Her yerde Allah secde namaz kılıyor. Bu hale geldi ki, artık dünyadaki mevtire geçti. onlara geçti, birinci gökyüzüne çıkarıldı. o mevtire karıştı. O makama geldi. Birinci gökyüzünde yine binlerce yıl, biriklerle beraber Allah-u Teala'ya hamletti, tesbih etti, zikir etti, namaz kıldı. Onlar da geçti, ikinci gökyüzüne kaldırıldı işin 3. doğunun daken kat göfteye geçti. Cennete meta başına lider oldu mu Yani cennete öter öldü. Oradaki metanın başına lider oldu, baş oldu. Tabii büyük makama çıktı. Yani metre açtı. Cennete başına geçti, ona başına geçti. Çok büyük makallara çıktı. Çıktı ama melek olmadığı için aslında cin olduğu için bir farkı vardı. Meyran buyuruyor kefeli de Kâne münel cin diye meyran O cin de. Bir farkı vardı. Melekler alem-i emir deniyor. Yaratılışın adı nur da yaratılır Nurdan. Alem-i emir. Yani o alemde Allah'ın bir emri yeterli. Mevlam kün dedemi fekün olamaktı. De. Alem-i emir. O alemde öyle aşama aşama yaratılışı alemde. Mesela melekler alem-i emirden böyle. Yarattıldığı anda oğlun yaratılır. Aynı, aynı durumda kalır melekler, yaşanmaz, hasta olmaz, ölmez yakamta kadar melekler böyle. Bir de alimin harp deniyor yani madde aleminde ise her şey tedricen yani aşama aşama atılır böyle. Yatılır tabi bir dönüşüyor am bunu geri dönüşler bunda. Şimdi melekler aleminde Nur aleminde nefsiyamara yok. İblis yok. Şehvet, gazap, öfke, olur, beni kim gibi haset yok onlarda, meleklerde. Bu işi melekler, birbirine tartışmazlar melekler aralarında. Tartışmazlar bir şeyi. Yani benim olacak. Yok Allah ney diyorsa onu yapmalı onlar zehir kalır, fiil onlara melektir hep adem. Ondan kıdası olur. Madde alemine gelince ki atomun şekil özünden ne olur insanlarda, hayvanlarda, cinlerde nefislerin nefisler mağar nefis nefisiz. Nefsin sıfat özellikleri var. Gazap, kızma. Kelip de mı? Köpek kırılır mı? Yürüte kızar, cinle kızar böyle. gazap var böyle. Bu nefsin bir sıfatı böyle. Şehvet var. Onur, delilik, ki büyük taslama, yani benim diye büyük taslama, kim besleme, kısaçtık kıskançlık. Bu sıfatlar madde alemindeki maddenin özünden bedene geldiği için şeytanın da içinde bu sıfatlar vardı. Ancak şu fark vardı. Kendi ibadeti verdiği için aldığı feyizlerle o makamı etkisiyle o nefse manisinde bunu uyumuştu bedeninde. Mesela evliyalar bile. O da insandır evliya. Onda nefse manisinde vardır baştan, gazabeyi, hepsinde vardır. Fakat ne yapar evliya İllullah Allah'a akara kendini verir ki adilini sunutur kendisi sunutu verir. Böyle Allah diye yanar böyle. Gezbeye kapılır. sevgiye dayanmaz, Zikre dayanmaz. Ondan insan maaşında olur. Uyur mu muhtemelen böyle. Ama bir imtihan sınava çekildiği anda hiç değişiyor. Sınav. İmtihan. Ama Mevlam diyor belamır. Ne tüb elbet elbette, elbette imtihanı cücecisme Her insan belir. Evcâr pek madayvar bilemeyecek. Şimdi şeytan da yükseldi, dünyayı açtı, gidikler gökyüzü açtı, cennete meleklerin başı oldu. Artık her şeyi yukarıdan bakıyor böyle. Her şeyi onu sayıyorlar, her bizim melekler onu sayıyorlar. O bak ama çıktı ama onun da nervsiz ama lisesi vardı. Bu nevus uyumuştu benim der. Uyku halinde, uyuklama döneminde buna epiz yoktu böylece. Mevlam tağımın insan çekecek, melekler çekecek, mevkan çekecek mevlam. O zaman ne olacak? İstiyorum i̇şte tanağında ne oldu belli olacak. Nevstin sıfatı ne olacak? Ona çiviyap patlayacak, bomba yap patlayacaklar. Şimdi her insan da olur, her insan olur böyle. Nereden? Sevdiği yerden olur, sevdiği yerden olur. Ali İmam Aleyhisselam nerede intihar oldu? Oldu Kurbanı Ismaili'ne, rubet elerinde, kufadan kaçtı. Filistin'e gitti. Nübet ellerinde Allah yalvar Rabbim bana bir elat ver. Nübet ellerinde antaşteli olayım. Unutayım yalnızlığımı. Onu Rabbim duasını kabul etti. İsmail'i verdi. İsmail aleyhisselam'ı. Yeniden bebek ver. Südemen bebek rızası verdi. Rabbim emir verdi. Onu götür ben bakan çözen yere. Odaya olmadı. Onu kurban et Heygamlar olsun, evli olsun, her insan tanga gelir. Sevdiği yerinde gelir. Şimdi şeytanın nesi var sevdiye? Ev yok derler böyle. Altına ihtiyaç yok. Sağlı yerinde, saat yerinde cinden hayat uzun, cinden hayatı Çok yaşa cinder, böyle. çok yaşa cinder. Lüyüm Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'de bir dağa çıktı. Bak bir bir cindi. Yaşlanmış ama. Arsukayla gidiyor. Duru bakamam dedi. Durdu. Kimsiysem de ben cinliyim ya Muhammed. Kime densin? Falan kabul edelim. Bunlar kabile. Millet bunlar efendim. Peki kaç yaşındasın? Yaşını bilmiyorum dedi. Yalnız dedi Kabil abi öldürürken orada hazır olmalı gördüm bunları ben de. O zaman gerçim dedi. Kalbi bin seneki imi Allah'a yok. Çok yaşıyor cinler. Uzun ömürleri. Yani bedenlere bir toprak olmadığı için çabuk onlara yıtsanmıyor bedenleri. Hastanmıyorlar. Bir de cin mezarı yok dünyada. Yani çok cinler yaşamış. Hala yaşıyorlar. Ölüyorlar. Tabi zamanla. Ama dünyanın cihir mazarlığı yok. Onlar öldüğümü hemen bedeni kaldırarak. Gaz Bedenin gazı atıldığı için havaya karışıyor. Hay bunun için ne oldu? Şimdi olup olup şikayetinde imtihan olacak i̇şte geldi. Öyle Rabbim dilemiş, Tadir etim beni öğretmiş bunu. Para ihtiyacı yok. ev ihtiyacı yok. Bir şey ihtiyacı yok. Rakip yok. Bir şey yok. Düşman yok böyle. Nisbet onu da onlar üst tabakada, üst tabakada. Merhabu re bizlere bakara otuz öte yüz küre melekci ve yüz kullar meleketi ve iz kulla, ve iz yüz küre anlamında hatırla Habibim Muhammed'in şu zamanı. Biz dedik ki meleklere, Allah siz ediniz, üçüncü ademe ademes ediniz meleklere şeytan bunlara dahil. Adı azazıyla bu zamanlar. O da bunlara dahil. Ve o zamankedin yani bütün varlıklar, zaten tek içtene bir cinli şeytan var. Ve hepsi melek bunların. Buyurdu. Mevlam buyurdu. Mevlam buyurdu. Adem'e siyediniz. Öncelikle haberin meleklere. Ya meleklerim. Ben dedi dünyada topraktan, çamurdan bir varlık artacağım. Beşe şey artacağım ben. Onun bedenini tesvi edince yani organları tamamlayınca toprak halinde ona ruh verince, verince ona ruh verince böyle, meleklere. <ZıksızWell> Fesecedu illa iblis. Melekler ne yaplar? Hemen secde Adem Aleyhisselam'a. Buradaki secde Adam Aleyhisselam'ın bir nevi kıble, Kabe hükmünde. Seyici Allah rica ediyor. Fakat burada ne var? Adam Aleyhisselam'a bir saygı var şimdi burada böyle. Bir saygı kim kimi sayar, daha üstünü saygı yaparsan böyle. Mesela üst tabaka bir insan alt tabakasına saygı yapmaz. Daima saygı üst tabaka yapılır. Ne anlamaya geliyor? Yani melek ve Adem'e saygı yapınız. yüzden mevdul. Daha üstün anlamına geliyor bu. Mali başından. Meleklerde nefis yok. Olmadığı için onur yok. Benlik yok. Lüyü taslama yok. Bir şey yok böyle. Allah emredemeyeceği necalini. Oh tamam böyle. Her an yani bunlar. Seyce kapanlar. İlla İblis işte İblis adı oldu şimdi burada böyle. Adı İblis oldu burada önce. İblis İblis Mastaköbü'nden geliyor. Allah da Ümit'e kesten rahmetinde anlamaya geliyor. Artı olmuş Ümit'e kesen kişi anlamına geliyor. İblis ne yaptı? Eba. İbadete kaşındı. Sece etmedi. Neden? Vestekber'e Kimlendi büyük de onurlandı. Akılatı. İmkandan önce... ...kim bilir... ...kaç on binlerce yıl... ...yerde... ...cennette yaşadı... ...o kadar tatlı feyizler aldı... ...cenneti biliyor... ...cehennemi biliyor... ...Mevlamızı bizden iyi biliyor... melekleri arkadaş... ...onun orası oldu... ...o makamda kendi oldu... İmtihan çekilmeyince kim oldu benim bilmiyor da böyle. İmtihan çekilmeyince etmedi. Evet. Ve kârimlere kâfirim ve kâflı olduk hepsi olduk. O bakım değil ki. sordu kendisine. Bu konu, Kur'an çok ayet-i kerimlerinde geçiyor böyle. Ben tabi özetleri alıyorum bunları. Şimdi i̇şte Rabbim sordu. Hatta şöyle bir şey vardır. Namazın her rekatında bir kıyam var hatta duruma. Bir var. Ama iki sece şey Neden acaba? Bunun bir nedeni daha başka hikmetleri de var. Bir neden nedir? Melekler hemen seni kapandılar. Allah emrediyor. Burada itaat. Allah itaat ediyor burada. İta Allah'a geleceği. İşte seni kapandılar baktılar ki hocaları başları en büyük kişi o bu boy baş ayak böyle eğmedi. Beni, ayıp, ayıp, ayıp, ayıp. Onu görünce tekrinsiz kapanlar. Onun için bir yapıyor namazada. Rabbim sordu şimdi. Ya ey bilirsiniz Mevlam şimdi. Ben sana emrettiğim halde niye siz yapmadın? Ağmen aken teşhirde. Emrettiğim halde Seyitmenin ne mani engel oldu, ne seyci yapmadın, Ben emrettiğim halde. Ben size yaratan değil miyim? <gülüyor> Kale ya bu şu, iyisin. Ene hayru minuh dedi. Ene ben, hayru minuh, ondan da hayruyim dedi, Adem'den. Hayru, hayru. Neden bunu çıkarıyor? Hayret-i minnari, <gülüyor> ben dedi, ateşle yarattırım. Yani Gaza'dan beni yarattırım. O Üstedir. Ve halıkta münti onu çamur, çamur en aşağı tabaka. Zulümattı, kara tabaka, ağır tabaka. Yani benim altında aslında madde olarak da benim aşağımda ne yaptı İblis burada? Yaradan'a bakmadı, yaratıldığı maddeye baktıldı. Şimdi dünyada bile ağıştan Öyle bir antik esere vardır ki ağaçtan. Ben şöyle bir sene antik bir esere vardır. Ağaçtan böyle. Yani onda bir saat vardır. Esere vardır. Onda bir tarihi bir izi vardır kendisinin. Çıkarır müzahedeye altından daha kıymeti kıymetli bir şey. Aslında ağaçtır. Böyle. Odundur Hı. aslında böyle. Demek ki bazı özellikleri değişiyor maddeye bakmıyor bu şekilde. Öyle şey şimdi. Beni de ateşi yarattın. Beni ıslahı yarattın. Onu çamurla yarattın. Ondan hayırlıyım. Yani onun bana saygı yapması lazım. Değil mi istedi? Yaradan Rabbim. Kale. Meramene fah bilha. Fah. Ondan kim bakıyorum cennetine? Kim cennetine bakıyorum? Sürgün feyneki rejim, rejim olan atın atırdım, taz olunur artık, rahmetten kovuldum. Aleyki lanet, ilahiyem middin. Ta din günleri, mahşe gününe kadar lanetim üzeri olsun. Yarın tek aldım ben. Lanetlendim. Niye La, lanet şeytan diye? Burada kalmıyor. Kur'an mele bölüyor. Şeytan lanetlendim. O anda evrende en üst makamdayken Aşağı, en aşağısı indi muhtemelen. Yani makam olarak. Tabii mekan da öyle oldu. Dünya indirildi kendi, sonra kendisi. Makam olarak da en aşağının aşağısı indirildi hala. Ama Allah'ın karar etmiyor şeytan buna bakmış. Allah'ın karar etmiyor demez. Ne diyor? Ben de hayırlıyım. Yani kendini büyük gördü. Kibir geldi. Bir de haset onu kıskandı, kıskançlı gel, olsun diye böyle. Onu kıskandı böyle. Nefsin sıfatları parladı, bomba bir patladı, ortaya çıktı. Allah korusun bu seferimler. Nefsin sıfatları bir defa bir parladı bedende? bedene bedende parladı mı bunlar? İnsanı esir alır bunda, esir böyle. Mesela öyle kişi var. Hiç yok yere katil yok yere ambi Hiçbir şey yok aslında böyle. İnsanlar bir arabada yol verirse böyle, yol verin o benim kenar bir yerde Sıkışlar. bir kuşk kavga, derken dönüştükken sırası olur, katla vurur. bir saniye mutsuzlar. Yani ne biz böyle bir şey mutsuz yani böyle? Tabii şehvetle böyle, insan bir anda zina eder böyle. Evli evlola bir kuşk da Allah azizin berişi. Şeytanla beri oldu nefsi böyle ortaya çıktı. İşte bundan gizliydi. Külhan deniyorlar karşılığında. Külhan da sıfatları. Melekler bunu bilmiyordu, görmedi melekler bunu. Bir Allah bunu biliyordu, Mevlam biliyordu. Yeden çıktı. Dedi ki şeytan şimdi Ya Rabbi inkar etme allah Teala'yı. Ama üst makamda olduğu için ona bir dinlememesi onu hale getirdi. Bir gün şeytan tabi züreti soru oldu. Dünyadan sonra zürriyetli oldu böyle. Nesli. Çok. Önce çabuk çünkü onları böyle devamlı çoğalıyorlar. Şeytanın biri. Yani iblis değil de başka yatanın birisi yolda giderken bir av arıyor. Av bakıyor. Yani bir insan avlasam da yoldan çıkarsam da bir kişi böyle. Bakıyor. Biri yola, yola gidiyor. İnsan şekline teleştir diyor buna, o şekilde giriyor. Daha bilmiyorlar yola. Öyle vakit oluyor, Mola öyle bir alim bölgesinde oturuyorlar. Şimdi şeytanın amacı, buranı öyle bir bu bölgesinde yani Şimdi şeytanın amacı, buranı öyle bir alim bölgesinde oturuyorlar. Şimdi şeytanın Öyle ya, kılmıyor tabii, kala gidiyorlar böyle. İkimiz şeytan bakıyor, ikimiz de kılmadı. akşam oluyor, bakıyor şeytan, Akşımı kılmadı. Yaz suyası kılmadı. Şimdi yatma zamanı geliyor, yatalım bir uyuyalım birazcık böyle. Şeytan aynı da yapmıyor, uzak yatıyor böyle. Arkadaş, niye uzak gittin diye buraya yatalım? Ben kol karam diye. Ben Allah bir defa itmedim. Allah'ı ben lanet edip böyle. Sen bakım bugün diyor, ölü yıkılmadın. İkindi yok. Akşam yıkılmadın, yaki yıkılmadın. Program bu işin başına belaya gelmesin muhtemelen. Böyle. Yani namazsızlık bakma muhtemelen. Namazsızlık ben emene. Bir gün namazda 40 rekat vardır. Yani 80 secde var bakın. Bir günü namazda 80 tane secde var. Allah'a farz bunlar. 80 secde var. Böyle. Demek ki ne namaz kumiyen kişi günde 80 defa iskentmiş oldu. Sırh secde bu. Böyle. Peki şeyden şimdi Allah'a, Ya Rabbi sen de beni dedi, o Adem dolayısıyla hazırdın. yola çıktım Yani yol, iyi yoldaydın. Yönetli makamla iyi doğru böyle. Adem yaratmasaydım, bir iş olmazdı. Aklınca. Allah var, işte. ki bana mühlet var, bazı güne kadar, insanın tekrar diri düğüne kadar bana ömür ver, hayat ver, mühlet ver, zaman ver bana. Ölmeyeyim daha önceden. Ama şu, ölüm arzını tatmamak yani böyle. Ona korkuyorum en böyle. Ben mühleti, sana mühlet verdim, ila vakit mağlû. Allah katında bir belli vakte kadar, kıyamete kadar yürüşecek henüz. İşte bir şeytan musavvishi meleğimize kale ve bir izzetike. Bak, şeytan belli ya. Sana azametlerinden yemeden kedi, onu eşvayin. O nasıl leuviyen le leğem bak, leuviyen le lehum eşvayin. Onu hepsi azdıracağım. Adem'in nefsini bela. İlla nefsini muhlasin. ancak onlardan mühlasin ilaçsı kullanın hariç onları azdıramamdır şeytan. Şeytan biliyor muhtemelen bakmıyor. Biliyor. Dedi ki Adem'in nefsini, onun suyunu, gerek şu yok. Hepsi azdıracağım onları. Yoldan çıkaracağım. İlla ibadete mühlasin. Anca nefsini İhlaslı kulların onları kandıramam dedi ben. İhlaslı değil İhlas kendine Allah'a veren halis böyle halis veren başka bir amacı olmadan Allah'a severek, iman, inanarak iman ederek Allah'a kulu verenler böyle. Bir gün bir genç bir evreden yanına gidiyor. Evreden yanına gidiyor. Genç de aslında aşık. Yani hak aşıkı bir genç bir aslında böyle. Devamlı Allah yolunda, cihatta, namaz, ibadetinde bu yolda pişkenesi. Buna şeytan mesajı veriyor şeytan buna. Sen boşuna uğraşıyorsun bir yolda. Senin yerin cehennem sonunda ezzerler mutak diyor mu şey şeytan bana kalbine de veriyor kurusun bir mesleği inşallah sen de boşuna değil çabalıyorsun namazı boşuna hiç kılma bunları evvel. ne diyor bakıyor şeytana Hey mellu şeytan diyor. Rabb'i beni bilsem hakı ayet-i kerime gelse daha çok daha kudup Allah kudup eder Allah'ım beni yakarsın yaksın ve Allah için onu kılık edemiyor muhtemelen muhtemelen böyle. Tabi ona şeyden de sokulamıyor muhtemelen böyle. Yani hiçbir talep olmadan kılık etmek. Öyle diyor aşırı nasıl böyle. Kul da o talepsi böyle. Kul da o talepçiz böyle. Kulluk et, onun bir talebi olmasın böyle. <gülüyor> Hatta cenneti bile bekli Allah'tan bak muhtemelen böyle. O bektentiyi bıraksan böyle öyle. Her makamda bunu şey var. Baş devam buna. Allah kulu kul, kul mevlaya. Allah ona sevciye var. Allah zikirle konuğu cihad ile İslam için çalış. Bir şey bekleme bana öyle Demek ki kul onu sevirse ona şeytan kandıramıyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'de yola giderken karşıdan da Hazreti Ömer geliyormuş sokakta. Peygamber'in Ömer'e baktı Peygamber gülümsedi Aleyhisselam Hazretleri. Hazreti Ömer acaba bir kusur mu var? Yani bana bana gülümse Peygamber diye üzülüyor. Yani alınmıyor, üzülüyor. Kusur mu böyle? Yaklaştı. Ya Allah beni görünce bir gülümse demel bir bir. Acaba benim kuturum var. Hayırlı ember dedi böyle. Buna da cin gidiyordu dedi. Seni görünce ters gülündü. Koltuğu seni geri döndü. Cin geri döndü burada ember. Öyle ihlas ki bak adalettir. Adaletin tüm saliklisi böyle Şimdi ise Öyle ihlas Allah'a ünlü samimiyet bir olma şeytan artık kaçıyor insanlığa böyle böyle. <gülüyor> Korkuyor onlardan böyle. Şimdi şeretine Allah'a sığmamız gerekiyor bizlerin de. Demek ki insan kendi kendini şeytandan koruyamıyor. Yetersiz. İltica, sığırıcı bir mevci lazım. Sığırıcı gel lazım böyle. Yetersiz insan beylece. Neden muhteremler? Araf 27. Senamını görüyor, siz bilirsiniz. İnne yara kü, hu ve kabiliği. İnne şeytan yara küsü görüyor, hu ve kabiliği ve onun soyu da cinler, şeytanlar da müslaha tertüvüm. Sizin gömeniz hayli etti olması şey görüyorlar. Şeytan görünmüyor mu sen bak şimdi, görünmüş şeytan böylece. O bizi görüyor, yara ama siz la terevnehüm. Onu gören şey böyle. Görünmüyor. Neden? Renksiz. Gözden yaratılır. Renksiz. Gözler renkleri görür. Renk. Renk olmasın görev böyle. Hatta bazı ince camlar bile böyle. Esten, camlar daha ince eski camlar. Yani pencerenin camı güzel silinlik tarafından oradan camlı oldu de böyle. Yani ben bir şarttan biri belen görmeden camı kurdu vermediyim Mesela hava, hava diye bir şey var bende. Havlu da var havanın, gazlar oluşuyorunda ne göremiyoruz, ne tür yok bende. Yani. Havanlar falan. Oksijen var, azot gazları var, kalsiyum var, cam var, azot çeşitli gazlar var bende var. Ozon tabakının gazları var. Var mı var bende. Yani herkes bunu biliyor. Havası yaşayamıyor çünkü böyle. Herkes bunu biliyor olur. Ama göremiyoruz böyle. Hatta kokusu yok, kokusu almıyor. Tadı yok böyle. Ağzımızdan görüyor, ondurumdan görüyor, boğazına geliyor hava. Tadı olsa onu duyarız şey. Tadı yok, kokusu yok, rengi yok, göremiyor bu şekilde. Demek ki biz öyle yaratmış bu süreler. Eğer her, her şeyi görebiliyoruz yaşayamazdık, mikroplar mesela, bakteriler böyle. insanın bedeni olarak sarılmış her tarafında böyle. Havayı bırakalım. İnsanın bedeninde böyle. Hele kaşada sakalda, saçlarda, kıl de, bedenin böyle, Tırnak aralarında her tarafında kırılırlarında insanın dışında ama mikrop doluyor. Böyle. İşimiz doluyor böyle. Mesela şu varlığı işte kiminin kaçı milyar aracı mikrop almış oluyor. Bakteriler almışız böyle. Görüşürüz ne yaparız? 25 25 25 25 25 25 Açıyoruz bir kese bakıyoruz, kurt. Yani muhtemelen. Yani görsek, demek ki her şeyi görmek, Allah'ın nimeti bize var. Her şeyi görmemeliyiz. Aldık şunu, su tutup böyle, e, bilin aracı, mikroplar, dövme ona, başka al, o da böyle. Yani. Bir yiyecek aldık, yemeklerimiz hepsi, bir kıpkısa bu şey muhtemelen. Böyle. Bu işin, insan göremiyor, melekleri göremiyor muhtemelen. Cinleri göremiyoruz, şeytanı göremiyoruz. Ancak renk olacak, onları görebiliyoruz bu şekilde. Şeytan had-ı geliyor, bizim kan damarımızda dolaşıyor muhtemelen. Kan damarımızda dolaşıyor, insan içine giriyor şeytan böyle. Her insanda bir şeytan var, her insanda şeytan var, her insanda. Hadeşleri okuyorum, tüm izlenen bu Aleyhisselam Hazretleri. E, şimdi, kalbini Adem'e. Şeytan, Adem olan kalbini şu ağzına aşağı lokma yutmak istemiyor. Yelte kıyımın i̇bn Adem'e. Fî ve zekil allâhe hânise. Bu Allah'ı zaman hanise bir şekilde. Anlatsana, anlatsana. Bir şekilde böyle. Yedem yani, neşiyallâhe? İltekâmâ kalbühü. Allah korusun. Allah unuttu gafete daldı mı? O gün her şeyi harama dağlamı kul. Şeytanın kalbini unuttu muhtemelen der. Evliyalar keşir sahibiyle keşir sahibiyle. Manevi görüşü var vardır. İğrâşına büyüyorlar. Şeytan diyorlar bu kurbaya benzer. İnsan kalbin sol tarafında durur, Sağında melek vardır.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 Tutbu ağzında kalp attende. Şeytanın hortumunda dayıyor kalbe, sol tarafından muhacir şekli böyle. Eğer kul kalbinden böyle Allah derse bak bir daha vaad etti bile böyle, bir daha da Allahs. Hemen geçiyor böyle. Şeytan, şeytan bir şey oluyor böyle. Ya sıfır gibi hasır gibi böyle. Şeytan burada çekiyor, titrediş şeytanı geçiyor şey böyle. Eğer kul Allah'tan garip uzun zamandan garip olursa umursa Allah-u Teala'yı yavaş yavaş yutuyor. Ne de anlamına geliyor? Artık o kişinin kalbi şeytanın elinde muhteremler. Allah'a göstereyim böyle. O işlediği kullanır ki şeymiş gibi böyle. Namazı, canım Allah affeder inşallah. İnsanın İnsan kılmıyorlar. Ne dedik ki, Allah insanlarını muhterem ya? Cehennem o kadar büyük ki onların değiştiği anlamına göre canım. Ding yavurar böyle böyle. Haram faktör, yalan söyler, kıymeti, harami me, haram gibi şunları kula devamlı ve kötüleşte kadar Allah korusun böyle şey. Şeytan sesini insan duyurur. Ben de dedim, bu adı vesese diyor Vesvese. Yani fısıltı ama hissiz konuşmaz. Ses yok bunda böyle şey. Nerede duyurur? Orada ilham deniyor böyle. Şeytan da vesvese deniyor, vesvese deniyor böyle. Deniyor. Bunun gönülü duyar mı? Gönül duyar böyle. Her insan duyar bunları böyle. Der insan mesela yani gönlü böyle gelir böyle. Yani gönül istiyor, gönül istemiyor. Yani gönüllük katı işlere bir nurdur aslında muhtemelen böyle. Nurdur aslında. Aslı kalbaki budur, gönüldür. İnsan özü budur insan buradan yönlendirilir. Bir insan mesela bir yere gidecek. İşte bir sıkıntı, bir darlık yok gidemeyeceğim ben. Neye? İsim iste mi gitmiyor. İsim isteye gidemeyeceğim ben herhalde. Gidemese gerek yok ama herhalde. Giderse gider bu şey herhalde. Birazsa eğer o kimse işte kapalı bir insansa böyle, dışarıda açılmayan, böyle sosyal faaliyeti olmayan kişi, fazla gülüp konuşmayan, insana karışmayan, yalnızlığı seven, sessizliği seven, insandan kaçan, işte kapalı, biraz daha böyle karamsarlık bir insansa, işte tam ortam bu. Yani şeytan ise ortam muhtemelen. Hastalıklar mı gibi? Her hastalığı bir ortamı vardır böyle. Mesela bir salgın hastalığı gelir, hasta hekâ hekâs almadır böyle. Kim ayrı geçti ki, ate geçti böyle. O ortam ne oturuyor bu Şimdi bunlar dünya aşketan şeytini. E ne yapma gerekiyor şimdi? Allah sırlıma. Arap 27'de fuze 36'da. Beyim de şükürler teslimdir. şeytan nazgın fez billah inde hüsnü'l aleyhim. Eğer şeytan sahibi nezgeçse. Yen Yen Bir kapma böyle, gönüne böyle bir. Ve size yani böyle birden gelir böyle. Bir gelirse فَسْفَ اِذْبِ اللّٰهِ Hem Allah'a sığınırım. فَسْفَ اِذْبِ Hem Allah'a sığınırım böyle. اِنَّهُ اِسْيَمِ alim Allah seviyedir. Şimdi senin sığındığını Allah sığındığını biliyor mutlaka. Hem Allah'a sığın. Yani şeytana muhatap olmamak gerekiyor. mesela muhtemelen böyle. Şeytan insana vesile verince ki bu Evvam'ın başı budur. Bu, bu Evvam'a dolayı gider. Eğer insan şeytan gelen ve dinler, ona muhatap olur, ona bir cevap vermeye çalışır, kalkışırsa, yanına git muhtemelen. Allah sınırıcı. ne yapacak? Evvizi çekecek. İşte evvizi billahi neyse o şey bak. billahi evvizi elteciru sığınıyorum bil Allah'a sanıyorum şeytanın şerrinden al sığınırım bana bunu semehir camla böyle seme gerekiyor bir kıyılmış hazretleri buyuruyor ki bir kelebe veriyor, ha bu köpek yani böyle sen köpeğe saldırırsan ona muhatap olursan diyor hep havla köpek böyle. Tam havla diyor onu oynarsan kuşaparsın. Şey hem Allah sabır diyor. Bırakırsan diyor, adam bırakır böyle diyor. Yani olursan, vesile, böyle. Yani şeytan madde bulursan devam etsin gösteri böyle böyle diyor. İşimiz de böyle. İmanını çalmaya çalıştır. Abdestinde gösteri çalışır, abdestinde gösteri verme çalıştır. İşte olmadı, kuru iki kadın şuf oldu. Yani bir şeyi buluyor şeytan mıdır hem böyle? Onu bu şekilde. Onu dinlersen devam da böyle yapıyor. Bırakırsan bu bırakır insana. Bir alimin biri, kendi alemmiş ilim sahibi, eski ülemalardan, iştiazı, buna iştiazı, Allah'a sığmanlarına geliyor. Bunun tam anlamını, mana bunu bilememiş, anlamını. Bir gün bir dostuna gidiyor, Diyaretine başka bir yere gidiyor böyle. O dostun evi de... ...şehir kanarında... ...bahşe içerisinde... ...bahşe uzak bir yerde evi varmış böyle. Bu üstüne başka bir şey... göze oya bakıyor... ...bir köpek ama... ...azım bir köpek böyle. Başı baş köpek de bağlı da değil... ...nasıl köpek onun için bahşe oluyor? Bu adamın... ...sofa mapa ama... ...yo köpek başka bir köpek. Geri geri kaçma şartlıyor uğraşıyorum da oradan bir çürü geçirmişim. Amca ne yapıyorsun? Kepek saldırıyor bana. Amca sen bırak onu diye. Ben şimdi onu hallederim bana diyor. Amca amca evsarın bağırıyor. Falan, amca hep bağırıyor. Bak bir sabrin geldi. Evsar canlandan bakıyor. Penci açıp bakıyor. Hemen kepeği dur, dur. Dur bakalım. Geç bakalım şu. Hoş dur. Değileceğim. Kepeği oturmuştum bak O zaman ilk şey anladım. Evsarın alamam. Evsarın alamam. Yani sopayla, şunla, bunla Şeytan muhatamlığa gerek yok mu? Böyle diyor bak. Ermenize'yi çektin mi? Güzel ediyor. Allah'a mı? Diyor bak. Allah'a sığındın mı? Diyor köper diyor. Şeytan diyor. Bir de okulunca elin çekilir. Namazı çekilir. Layın doksiyonu melam buyuruyor. Fî zâ kârtel kurân fîzî billâh vînî şeytâna cîhîmân. Fî zâ kârtel kurânâ. Okuduğunu okuyacağı zaman da Allah'ın şeytan'ın şerrinde melamıyor. Okuyuz zamanında, namaza başlarken de ilk rekatta, halepi ilk rekatta en özde, şarkı rekanda en öz çekildi şarkı Şeytan, evli olsun, kim olsasın muhteremler, onu bırakmaz böyle. Son nefesine kadar mücadele eder. Muhtemelen harbine giderken, muhtemelen savaşı, İlk yapılan Roma ya karşı savaş. Üç bin kişi gider Medine'den, Roma ordusu 200 bin Roma ordusu. Efendimiz gönderiyor Roma'ya karşı, üç bin kişi. Peygamber'in <gülüyor> bir ahireti var Aleyhisselam Hazretleri'nin. Peygamber'e kendi gitmeyeceği zamanlar, dirine sancağı verir, onu komutan yapardı. Her zaman da komutan değişirdi sahibi arasında. Bu da Peygamberimizin uygulaması muhteremler. Yani kim başka üstüne vermesedi arkadaş kendisine verdi. Peygamberimiz bir kişiye sancağı verir, onu emir eder o zamanlar, yani komutanı yapardı. Bu kadar böyle. Mutta harbin zeyde verdi, zeybin harise. Dem adatısı, zeyb Peygamberimiz çok zeydidir sahibe sancağı da verdi. Verdi, Şevziye de baktı. Buradaki oradaki bulmalara, orada yani zehir şehit olunca sancağı Cafer alsın. Cafer alsın sancağı o şehit olunca. Anday ki o şehit olacak diye de aldı Bedaş. bir evi talip, Hasan'ın abisi. O sancağı alsın. El yalnız Yine buyuruyor sonra. Biraz durdu. Cevbe şehrin olunca sence sen abla bir revaha alsın sen ceva. O aldı san ceva. Bir ara durdu. O da şehrin olunca bir sevinbirini alsın. Siz hiç siz aranızı böyle. olacak <gülüyor> bunların şey ocakımdan ben önce. Şey. Fakta abla bir revaha deneyen kişi. Yeni evlenmiş. Daha önce evlenmişti yani o anda yeni bir hanım almış kendi kendisi. Yeni evlenmiş şu anda. Hanım ölmüş değil olsun hanımı. Yeni evlenmiş ama öyle bir hanım almış ki artık eşi olmayan giden böyle. O kadar güzel bir kadınmış böyle. O macer birkaç gün beraber kalabiliyor ama onun anında aşık olmuşlar böyle. dayanmışlar böyle. Peygamberimiz o zamandan zoraklılık göndermiyoruz orada. Dürüldü. O da tabi gün olarak oraya geliyor. Giderekken yolda hep Allah dua ediyor. Allah'ım beni geri gö gönderme artık. Giderekken yolda. Öyle bir aşk içine Allah'a kavuşma aşkı denir Allah Allah'a işi istiyakı denir. Aşk denir böyle. Artık her şeyden geçiyor demene. Candan, bedeninde her şey şeyden geçiyor. Allah'a al beni al kavuşayım sana Allah'a ver. Hala kalsın çıperdiler anlamında. Hep Allah dua ediyor. Hep dua allah Teala'ya. Allah beni geri gönderme. Hani bir şehit olacağını da. Şimdi Hazreti Z'ye şehit oldu. Hazreti Câhep-i Ebu Tayyar, Ebu Talip. Sonra Câhep-i Tayyar oldu. O aldı Sancı'a. O da şehit oldu. O da Sancı'a aldı. Sancı aldı. Şimdi Bahfet'e sancı alan, öne geçen yani önde komutan yapan şehit oluyor. Bu anda öylece anlayınca aklına hanımı geldi. Hanımı, Şeytan bir anda aklına gitti hanımını. Göz ele getirdi. Daha yeni aldı. İki hanımı daha doyamamışlar evveli. Bütün gönlü ondaymış. Hanımı göze götürünce de dedi kalbi anne ölmek istemedi o anda. Yani geri sene hanım kavuşsa böyle. Bir de çok güzel bir hurum balığı vardı. Hurum balığı var. İçinde kuyu tartışıyor olan güzel hurum varmış. Çok seyir hurum varmış. Onun aklına geliyor malı böyle şey. Hemen topluyor kendisini ama. İliş eti ortada. Alt üzerinde dikildi. Yani başını kaldırdı. Ey esabım, arkadaşlar, bir dakika dinleyin beni. Şeytan bana böyle mesajı şu anda. Hanımla hurmadanım verdi böyle. Şart olurunuz, Hanımın üç defa boşadım. Benim dil artık böyle. Allah'ına vakfetti bana, benim dil artık verdi. Bir şeyim kalmadı benim artık. Bakın muhtemelen, sahabe-i kiram böyle. Allah diye yanan yanan kişi, o bir anda bir anda cenabe edilirsin. Bir anda da koşsun beni cenab. Hege <gülüyor> mahlısı maddeciye meşitçe yitiyaptayken Ramazan'da. Yitiyaptayken bir gece adı Safiye Valimiz Peygamberimizin sevgi sevgi tahirası eşi yani peygamberimizin Safiye. Aslı Yahudi bulumuz aslında böyle. Tabi Hüsnü oldu Allah'ın Aralarsın sorundanma kendisi. Bu hanımın peygamberimizin validemiz gece peygamber aşktan yanıyor böyle bak. Peygamber hanım ama dayamıyor ki peygamber atar. Gece altına girdi peygamberimiz yarısı şu anda böyle yanıyor. Peygamber aşktan böyle. Kocalığı değil. Cinseli değil. Peygamber aşkıyla yanıyor böyle. Gece tabi o dönemde geceler yok, yolda kap karanlık, itikaf kramızının olduğu için ayışı da yok, karanlıkta meşte geldi. Yarısıyla ben geldim, dayanamadım seni görmeden. Değen, otur bakalım da sohbette biraz bir şekilde. Demem bunu çıkıp uğurlamaya çıktırdı beni şey. Tam bunu çıkınca iki tane genç ensardan geçiyormuşlar. Bak da karın orta, bir kadın bir de erkek. Gece o saatte, gece o saatte tabii aklına başka bir şey gelir aklına bunlar nerede? Yani gelebilir tabii o anda. Gelebilir. Bakın peygamberimiz hemen kızandı Ve görünce görünce hey, bunlar yoldaymışlar gitmeye başlarlar derse. Yani durun durun, durun makamberi. Durun makamberi, acı etmiyor makamberi. Makam, Durunlar. O Osafiye dedi böyle, O Osafiye işinle bu şekilde. Yani akım şey gelmesin. Ama yarışıyor. Cübanallah yarışıyor dedi ben, alem böyle. Hadis şey var mı, müşlim hadisleri böyle. Ama yarışıyorlar, Cübanallah. Sen hakan bir şey beslemeyiz yani bir zaman böyle. Bak ne temalar. Şeytan dedi bir anda, bir anda yedi, kavile bir besle verebilir. Yani bir peygambere kötü zaman beslemeyiz, imanı çıkarır. Ona korktum. Onun şaş açer olmakla. Bak bu teyemler. Peygamber bile bakınız. Onu tabi sahneye tabi en gençlerde. Onu sahibim, Peygamber orada. Peygamber onların şikayetlerini koruyamıyor bu Ancak Allah korur. Allah sırf bakmakla. Evet müşeffirlerin şikayetlerini korur. Yoksa yok. korur. koyun. Hiç mu teyemler? Bir Arda süreçten geliyor, o süre geliyor muhtemelenler. Bir ara, tabi İslam devleti genişledi Elhamdülillah Medine'nin görevde. Ganyometre bollaştı. E, halkın yer, firafa gücü yükseldi Medine'de. Daha saate bir sonuna doğru böyle. Bir bolluklu bebaşlığı başladı. Yalnız Peygamberimizin evlerinde, yine eski harvalı kıtlık evlerinde böyle. Diyerse doyur. kuru ekme yok derlerinde. Arpa ekme yok, doyerse yok. Kuru böyle. Dedi ki benim peygamberimizin zevceleri kenarlarında eller ya bakın, yer kadınlara bakın. Daha bol yiyorlar. Rezil tam yiyorlar. Güzel giyiniyorlar. Güzel bir şeyler var böylece. Tabii Kadın ya bunlar aşırı bunlar. Buna getire buna. Derler Resulullah Aleyhisselatü'ne Resulullah bize biraz da bolduk resimizde beri işimizde hayat dünya hakkında. Ve Allah bu yurdu Ahlat Suresinde ezvari söyle: Kim dünyayı, dünyanın zin severse, onlara birazla boşanırızlar. Arunadan böyle. Onlara Peygamber Hanım olarak değil de onlara böyle. Şimdi Peygamber Hanım demek cennette beri olacaklar, ve beraber olacak. olacak. Ebedi yani. Sonsuz alemde. var. Onları bırak. Kim Allah'ı rüşdi ile alete istersen onu alete biricir onlara bu şekilde. Devamı son madde Onları topladı. Başta hasta aşlıdan başlar ben sorma. Aşlı Ayşe, aşlıdan. Onlu aşılalı mı En çok on beş yaşlarında. Çok genç. Devam soracağız şimdi ya. Dünya'yı misliyorsun. Dünya sürtmüşsün nimeti mişiyorsun istiyorsun Azze ve Celle artı istiyorsun soracak böyle şey. Bakma Peygamber tam o soracak, hemen soramadı. Ayşe, sana Allah emin sen tebrik eder ama, kusakı hemen şu hatlarla, babanla tanışamazlar şu hatlar. Neden? Şeytan bir anda onun gönlü çal bakma bak bak. Bakın Ayşe sudukan olsa Ayşe sudukan. Ebu Gülü'nün kızı, Resulullah'ın zevresi mutlaka bakın böyle. Peygamberimizin odasına vahiy gelen, Cihabullah'a selam verdiğini mutlaka kimse böyle, görünmeden böyle. Böyle bir kişi bak, Peygamber'in mutlaka güvenemedi. Sonunda önce, şimdi bir anda şeytan dünyayı süsleyebilir, dünyayı tercih dedim bir işi bela. Artık gerisi yok, dönüş yok mu Ayşe, önce babanla ne danışamazsın, sonra Vallahi yarışacağına kimden şu an ben de geldi. Ben Allah istiyorum, Rüştü'ne ben artık işlemeliyim muhteremlere. Yani şeytan, bu kadar tehlike muhterem hakkı muhteremel. Peki şeytan acaba, tevbe olmaz mı acaba muhteremler? Bir gün Hazır Musa aleyhisselam, Turistina'ya, yani Turistan'a giderken, onun ibadahanesi orasıydı. Nurgulaydı mesela. Hep dağda bakılır. Evliler peygamberler böyle. Giderken iblisi gördü. Şeytanın hem başına başında gördü. Peygamber görü konuşur tabi böyle. Bir de Musa'nı çağırdı. Ya iblisi gel bakalım buraya. Ne var ya Nebi ya ya Musa? Ne var? Bak dedi sen de cenneti biliyorsun değil mi? Biz dedi görmedi gözümü cenneti de böyle milletleri evet, biliyorsun cehennemi biliyorsun hepsi biliyorum böyle bana böyle eğer senden bu durumda ölürsün yerin neresi? cehennemi anlayacağım bana böyle Değilir, olmaz mı diye tevbe olmaz mı tevbe sen hem sen kurtul hem senin neyseniz yönden kurtulsun hem ümmetin kurtulmaz mı diye böyle durdu olur ama yalnızsa Allah beni affeder mi ama ben turistine gidiyorum dedi Allah özel duvaracağım senin için. Yani şefakçı olarak senin için ya Allah yalvaracağım dedi. Tevbe eder misin? E, kabul ederim tabii tabi. Otur beklerim burada. Dostan gitti. Kendisi özel ibadetini yaptı, duasını yaptı. Unuttu şeytanı verir sizden bu sensin. Unuttu, unuttu tabii ya. Daldı Allah'a daldı. Aşka daldı. Eee, tamam. Allah'ın kelamı duyuyor. Kelimullah. Bir tek o duyuyor Allah'ın kelamı böyle. Vaskasız ceber gelmiyor ki artık. Kelimullah makamında. Öyle halleri geldi ki aşk cezbe yandı be Hadi, Dünya hep şunu tutup verecek. Tam dönecek. Ya Musa emanet var sende. Emanet yene getir. Ne bu? İdris'te konuşmuştun. Tamam ya Rabbi. Ya Rabbi ne olur Allah'ın dedi böyle. Uçlar birbirine affet yaramız. Tevbe edecek. Onun için kabul et ya Rabbi. Yani burada yalnız onu da ben yarattım. O da benim kulumu. Ne affet meymanı böyle. Yalnız ona ben bir secdeyi farz kılmıştım. Secdeyi Yapmadı kılmıştım. Yapmadım secdeyi. Kazaya kaldı şimdi. Adem'in mevdan başına gitsin. gitsin. O sırada kazanıp bir secdeyesin. Tamam. Affedeceğim kardeşlerim. Uğur Musa diyor ama da çok kolay bu kadar kolay böyle geliyor İbriş çok akıllılamamışlar ne yani Pegani bilmedi o biliyor ama görmedi mi gördü onlar öyle böyle bak Musa'nın karşıdan baktı, sevişik gördü ya Musa ne haber çok kolay Allah cenneti affediyor Allah bir saat şey koştu mu Yok çok kolay ne bu yapmadığınız secdiği Adem mezarına git. Seyende odasının o tepe de orada mezarları var. O seyrede bir yani şeyler sürülen kadar burada, o tepeye git, o secdiği kaza diye bir seyret orada. O kadar. Tabi durun durun da yapamayacağım ben bunu belirledim. Yani onların karşı kim bana karşı böyleydi? Yani başı nasıl yaparım mı? Yapamayacağım. Başı nasıl yaparım. mı? Yapamayacağım. Şöyle kaldı muhteremler. Şunu buyuruyor muhteremler evliyollah biliyorlar. Her düşman iyilikten anlar. Her düşman. Yani bir düşmana eder edersin zamanlı o da yumuşar. Düşmanı da bırakır. İki şey var. Bunlar iyilik yaramaz. Düşman atar bunları. Ne bunlar? Nefis şeytan. Nefislerine verdiği şey İstanbul'da böyle. Bir şey böyle şey. Bir Müslüman'ın biri bir gün bir kiliseye girmiş. O ne yapayım ben, kiliseye merak etmiş. Merakla girmiş kiliseye. Aslan girme gideyim. Girmiş kiliseye. Bakıyor ki giren İstanbul'un heykeli, heykeli böyle bir umurken önlerine göreceğiz şeytanın heykeli var böyle. O Kimse yapmıyor böyle. Gelen şeytana bir ters atıp bakıyor şeytana. Vistarası da benim anamıza, anısına yani birer mum yapıyor böyle şey. Bu en son kendilerini kalmıyor. Kimse görmemişler bunu. Bu acı şeytanı. Şeytan garip kalır burada böyle diye. Kimse buna şey yapmaz böyle diye. Alıyor mum kiliseden. Alıyor hani çarpmak gibi ne o dönemde. O da mum yapıyor. Şeytanı koyuyor. koymuş şeylere böyle hissedenim böyle. Gece rüyasında şeytan bana geliyor rüyasında. Arkadaş ve bunu şeytan çok sevindiren böyle. Çok gariptim böyle. Bitkindim, halsizim böyle. Çok mahzunum böyle. Sen bana güç ve hüzünsin, sensin sen bana. Bana sen bana. Ben, ben bunun karşısında ne biçim sonuçlandı? Bu karşılığımda, öyle karşılığımda. Niye gelebektim sana? Şimdi, karşımda, Bina amacının peki de işte şu benim bildiğim bir yerde bir hazine var diyor. Şehrin dışında, tenah bir yerde bir bina, hazine, işi altın, mürted olur bela. Yani devletin hazinesi yani bela. Devletin mal, hazine var diyor. Oraya gidelim diyor. Ben sonra gösteririm diyor. İşte burada mal var buradan diyor. Altın mürted diyor. Oraya geliyorlar, kapıda bir siyahın lebek şama okuya tutmuş. O dönemde silahlı şey nefretçi kapıda böyle. Yürüyor nefretçi böyle. Diyor ki şeytanlaştığım bu kişi bak diyor bu nefretçi var mı gelmedi buradan diyor. Arkada bir can var diyor. Ben biliyorum diyor. Oranın gelebilirsin de böyle. Birbirine arkada dolaşıyorlar. Yukarıda ufak bir can. Yani insanız da o sıra böyle küçük bir can varmış benim. Ama canı başımış açıkmış benim. Sıra buradan kimse de böyle. On yüksek altta matlıp alt böyle beni altı yüzüklerken beni tutuyor oraya. Tabii altı gümüş var da şimdi bir mija şey var böyle. Kim yukarı çekmiyor alırken ne belli duyuyor takır Hemen ne bir şey geliyor ayağa yapışıyor ayağa yapışıyormuş böyle. Yapar ayağını ne belli çekiyor bu kenar yukarı çekiyor. Şeytan diyor bazı yakalı ne yapayım diyor. Bur tekmiyor bu böyle en yani tek Şeytan başlıyor bur tekmiyor diyor böyle. Tüm anşen tekmiyor beraa. Yine bırakmıyor. Bırakmıyor diyor. İşi üzere ver diyor. İşe başlayınca hanım yandı. Ne yapıyorsun be diyor. O kadar tekme oldu. Bakır. Üşü üstüne. Üşü üstüne. Bakın. Şeytan ilik ediyor. Bak şimdi ne yapayım bu vereceğim. Bir, bir zat vardır. Eylül Oğuz'dan. Ya Eylül bir zat vermedi. Bu diyor ki şeytan bize de avantajı açlandı. Şeytan avantajı bizden fazla diyor böyle. Biz onu göremiyoruz. O bir bizi görüyor. Bak. Bizim işimiz var. Ücümüz var diyor. Moşaklığı yok. Onun işi yok. Ücümüz yok. Moşaklığı yok. Bizi unuturuz. unutma böyle diyor. Ama bizim yüzyılınca Rabbimiz var diyor. Onun Rabbi yok mu? Bir de Nas suresi var muhteremler. Şeytan cinlere karşı. tabii Nas suresi Kur'an-ı Kerim'in son suresi böyle. Yani Vallahi makmaktaydı böyle. Yani hikmeti var makmaktaydı böyle. Yani Kur'an-ı Kerim'in yüzyılda suresi var. Son suresi ve Nas suresi şeytanın şeridine Allah'a sığınma. Sığınma var böylece. Demek ki bu kadar tehlikeli cin olsun şeytan olsun Allah'ın karşılığıma gerekiyor. Mevlam-ı Tanrı evini çekme gerekiyor muhteremler. Bir de şeytan gelen resimatı olmama gerekiyor. İlahi Ali Fatiha.